Bildiğim bir şey var. O da hiçbir şey bilmediğimdir. Sokrates İnsanın kendini keşfetme felsefesi. Erdem bilgidir. Sokrates'e göre en yüksek iyi bilgidir. Tüm hayatını, bilgili olduğunu zanneden Atinalılara aslında ne kadar cahil olduklarını göstermeye adamıştır. Atinalılar uyandırıp, Hayatın anlamı ve kendileri için gerçekten iyi olan üzerine düşünmeye sevk etmek için pazar yerlerinde insanlarla, özellikle gençlerle konuşmalar yapmıştır. Kendini rahatsız edici bir at sineğine, devleti de iri bir ata benzetir. Varlığının her gün atı uyandırdığını, görevinin uyuyanları uyandırmak olduğunu söylerdi. Ben Tanrı'nın devletin başına sardığı bir at sineğim. Her gün her yerde sizi dürtüyor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 O güne kadar doğa üzerine bilginin önemli olduğu düşünülür, doğa ve fizik üzerine tartışılırdı. Sokrates, doğa kuramının insana pratikte bir yararının olmadığını görüp, iş yerlerinde ve agora'da ahlak konuları üzerine felsefe yapmaya başlamıştı. Bir şeyler öğrenen insan, bundan kendisinin ve diğerlerinin fayda görmesini beklemeliydi. Rüzgarları ve suları yaratanın kim olduğunun saptanması, İnsana pratik yaşamda ne gibi faydalar sağlayabilir ki? Halbuki günümüzü işgal eden kavramların bilinmesi insan için çok daha önemliydi. İnançlılık nedir? İnançsızlık nedir? Güzel nedir? Çirkin nedir? Soylu nedir? Soylu olmayan nedir? Doğru olmak ve doğru olmamak ifadeleriyle anlatılmak istenen nedir? Ya ağırbaşlılık ve çılgınlık ya cesaret ve korkaklık. Devlet nedir? Devlet adamı nedir? İnsanoğlunun üzerinde bulunan kural koyucu nedir? Felsefede ilk kez bir filozof, insan zihninin ve ahlakın üzerine çalışıyordu. Araştırma konusunu evde yaşayan iyi ve kötü şeyler olarak söylerdi. Bu konuşmalar her zaman düzgün gitmez, çoğunlukla Sokrates'in yumruk yemesiyle sonuçlanırdı. Ancak Sokrates halaylara ya da saldırılara aldırmaz, araştırmalarına devam ederdi. Bir gün birinden tekme yiyip buna katlanmasını hayretle karşılayanlara ''Beni tekmeleyen bir eşek olsaydı ondan davacı olur muydum?'' diyerek kendisine karşı kaba kuvvet kullananlara verdiği değeri göstermişti. Eğitim kıvılcımla ateş yakmaktır. Boş bir kabı doldurma değildir. Cehaletimin gerçekliği dışında hiçbir şey bilmiyorum. Delphi Tapınağı'ndaki bir tanrı sözcüsünün dediğine göre yeryüzünde Sokrates'ten daha bilgili bir insan yoktu. Bu, tanrının en bilgili insan kimdir sorusuna verdiği yanıttı. Sokrates'in bilgiye aşlığı, onu bilge yaparken kendisi hakkında yapılmış bu kehanetin eşliğinde yola çıkmış, tanrıların yalan söylemeyeceğini düşünerek bu kehanetin doğruluğunu araştırmıştı.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 Hatta bir şey olmadığını göstermek istemiştir. Sokrates demiş olması ancak bir söz gelişidir. Ey insanlar! Aranızda en bilgeniz Sokrates gibi bilgeliğinin gerçekte bir hiç olduğunu bilendir demek istemiştir. Bilginin öğretilemeyeceğini, para karşılığı asla satılamayacağını savunurdu. Hiçbir gerçek bilgi ona göre yoktu. Kum üzerine inşa edilen zihinsel evin temelini yeniden oluşturmadıkça tüm yapı çökecekti. Kimseye hiçbir şey öğretemem, sadece onların düşünmelerini sağlayabilirim. İnsanların öncelikli görevleri fikirlerini ortaya çıkarmak, terimlerin gerçek anlamlarını anlamak, kullandığı fikirleri doğru ifade etmek, ne konuştuğunu tam olarak bilmek olmalıydı. Ardından görüşlerinin nedenlerini oluşturan yapıyı ortaya koymaları gerekirdi. O dönemde zengin ailelerin çocuklarını eğitmek üzere başvurdukları sofistler pek meşhurdu. Sofistlere göre bilgiye ve gerçeğe ulaşılamazdı. Fikirler insan sayısı kadar çoktu ve hepsi bir yönden doğruydu. Ancak Sokrates buna karşı çıktı. Fikirlerin çatışmasıyla gerçeğin ortaya çıkacağını savundu. Onları eleştirdi, kendi tartışma ve sohbetlerini para almadan yaptı. Doğrusu bir kimsenin insanlara gerçekten bir şey öğretmesi olanaklı olsaydı, buna karşılık para alması bence o kimse için bir onur olurdu. Leon Tinoili Gorgias gibi, Keoslu Prodikos gibi, Elis'li Hippias gibi kent kent gezerek ders veren, gençlerin kendi hemşerilerinden parasız ders almaları olanağı varken,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 Sınavsız bir ömrün yaşanmaya değer olmadığını söylersem bana gene inanmayacaksınız. Size kabul ettirmek kolay olmamakla birlikte söylediklerim doğrudur. Kendini bil Sokrates'e göre gerçek bilgi insanın öz varlığına ilişkin olan bilgiydi. O yüzden kendini bil sözüne çok önem vermiş ve ilkesi haline getirmişti. Günümüzde kişisel gelişimin temeli ve en çok kullanılan kavramlardan bir olan farkındalık ilk kez Sokrates tarafından ortaya atılmıştı. İnsan kendini bilmezse hiçbir şey bilemezdi. O yüzden de insanlara sürekli sorular sorarak onları düşündürürdü. Kendi içlerine dönmelerini ve yüzleşmelerini sağladı. Çoğu kişinin hoşlanmadığı bu yöntemi en çok gençler sevdi. Etrafı genç takipçilerle doldu.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 Tanrı olsun, insan olsun, belki kendinden daha iyi olanlara haksızlık ve başkaldırının bir kötülük, bir namusuzluk olduğunu biliyorum. Ben kötülük olduğunu iyice bildiğim şeylerden korkarım. Ama iyilik olmadığını kestiremediğim şeylerden ne korkar ne de sakınırım. Her şeyden kuşku duydu, her şeyi eleştirdi. Bu eleştirilerle önce kendini tanımak için uğraştı. Sonra başkalarına bu yolda yardım etti. Kendini bulmak istiyorsan kendin için düşün. Erdem'i tarif etmeye çalışıyordu. Nasıl ki bir kaptan gemiyi idare etmek için gemiciliği bilmelidir, bir insanda kendini idare edebilmek için kendini bilmelidir. Bir kişi Erdem'in ne olduğunu bilmiyorsa, öz denetimin, mertliğin ve doğruluğun, inançlılığın ve bunların karşıtlarının anlamını bilmeyecektir. Bilgi, Erdem için hem gerekli hem de yeterlidir. Bilgi olmaksızın Erdem olanaksızdır ve bunun sonucu olarak Erdemli davranış gerçekleşemez. O güne kadar ahlak, Erdem, adalet gibi kavramlara geleneksel yaklaşılıyor, geçmişin bilgisi toplumun doğrusu olarak sorgulanmadan kabul ediliyordu. Örneğin güçlü haklıydı Zengin de güçlüydü. Kişiden kişiye, aileden aileye, toplumdan topluma değişiyordu. Halbuki öyle bir şey olmalıydı ki kişiden kişiye, toplumdan topluma değişmemeli, herkes için geçerli, mutlak ve akılcı olmalıydı. Böylece ilk kez nesnel düşünce Sokrates ile başlamış oluyordu. Erdem, iyi ve kötü kavramlarının kişiye özel, yani öznel olmasının tehlikesini gösteriyordu. Ortak ve mutlak, değişmeyen biri iyi olmalıydı. Gerçek bir filozofun ödevi, kuşku, eleştirme, inkar etme, araştırma yollarını kullanarak iyilik, kötülük, erdem, adalet gibi kavramların bilgisine ulaşmak ve bunların kesin tanımlarını yapmaktı. Şayet düşünceler yöntemli bir biçimde yürütülürse herkes için geçerli hakikatlere ulaşılabilirdi. Bütün sözlerinizi ve hareketlerinizi övenleri değil, hatalarınızı nazikçe eleştirenleri sadık kabul edin. İnsan bir beden ve bir ruhtan oluşmuştu. Beden dünyevi hazları merkezine koymuştu ve ölümlüydü. Ruh yani pusu ise tüm yetileri taşıyan, ölümsüz olan ve bedeni bir araç olarak kullanan varlıktı. Sen ki dostum Atinalısın.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 ''Benim görevim size parayla erdemin elde edilemeyeceğini, paranın da genel olsun özel olsun her türlü iyiliğin de ancak erdemden geldiğini söylemektir.'' Sokrates aradığı hakikat bilgisinin insanın ruhunda saklı olduğunu düşünüyordu. O yüzden de yapması gereken şey bu bilgileri açığa çıkarmaktı. Sokrates kendi yöntemine maütika yani doğurtma sanatı adını verdi.'' Ebe annesinin yaptığı işi şimdi kendisi yapıyor. İnsanların ruhlarına gömülü bilgiyi dünyaya getirmelerini aracı oluyordu. Yöntemi şuydu: Herhangi bir konu hakkında biriyle karşılıklı konuşmaya başlıyordu. İlk sözü hiçbir şey bilmediği oluyor, sonra sorular sorarak karşısındakinin bilgilerini ortaya dökmesini sağlıyordu. Gelen her bilginin çelişkisini alaycı bir tavırla anlatıyor sağlam bir bilgi olmadığını gösteriyordu. Bu, yöntemin yıkıcı tarafıydı. Doğurtma sanatı ise yapıcı yanıydı. Yani hakikat içeren bilginin sonunda ortaya çıkması. Sokrates, bir şey öğretmediğini, bilineni ortaya çıkardığını iddia ederdi. Tüm yaşamımda, özel olsun genel olsun bütün davranışlarımda hiç değişmedim. Öğrettiklerimi lekeleyenlere de, başkalarına da, Doğruluktan ayrılarak alçakçasına boyun eğmedim. Sürekli öğrencilerim olduğu savı da doğru değildir. Ben bana düşeni yerine getirmeye çalışırken genç yaşlı beni dinlemek isteyenleri geri çevirmedim. Yalnızca bana para verenlerle konuşmadım. Varsıl yoksul herkes bana soru sorabilir, yanıt verebilir, sözlerimi dinleyebilir. Fakat bundan sonra o kimse iyi ya da kötü bir insan olduğunda her ikisini de bana yüklemek haksızlık olur. Çünkü ben ona ne bir şey öğrettim ne de öğreteceğime söz verdim. Bir kimse benden başkalarının işitmediği, değişik bir şey öğrendiğini ya da duyduğunu ileri sürerse bilin ki yalan söylüyor. Sokrates'in sorgulaması, Sokratik sorular olarak kavramsallaşmış ve koçluk müessesesinde en büyük farkındalık kazandırma metodu olarak kabul görmüştür. Bugün modern kişisel gelişim ve koçluğun özünü oluşturan bir yöntemdir. Sokrates felsefesinin özündeki iyimser mesaj, insanın kendisini iyileştirebilecek tek güç olduğudur. Bir insan başka birine iyileşmek ya da bilgeleşmek için muhtaç değildir. İnançlarını sorgulayarak en doğrusunu bulmak, değiştirmek insanın elindedir. Bu sayede duygular değişir ve kişi kendini kurtarır. Montaigne, Sokrates'in bu düşüncesinden şöyle bahseder. Sokrates, kendisinden ne çok şey çıkarabileceğini göstererek insan doğasına büyük bir iyilik etmiştir. Biz hepimiz sandığımızdan daha zenginiz. Ama bizlere ödünç alıp dilenmek öğretilmiş. Sokrates, rahat ve bilge bir yaşam için ihtiyacımız olan öğretilerin içimizde saklı olduğunu söyler ve bize, bunlara nasıl ulaşabileceğimizin yolunu gösterir. yıllar boyunca Sokrates'in kendini değiştirerek mutluluğu bulma yolunu filozoflar basit bulup halay konusu ettiler. Halbuki günümüz kişisel gelişim sanatı, temelinde bu düşünceye oturmuştur. Kişinin kendini iyileştirebilmesi, düşüncelerini değiştirmesiyle olur ve bunu yapabilmek için sorgulamalara ihtiyacı vardır. Sokrates'in öğretisi kişisel gelişimde şu üç adımda tarif edilir. 1- İnsanlar kendilerini bilebilir. Akıllarını kullanarak bilinç dışı inanç ve değerlerini inceleyebilirler. 2- İnsanlar kendilerini değiştirebilirler. Akıllarını kullanarak inançlarını değiştirebilirler. Bu duygularını değiştirecektir. Çünkü duygular inançları izler. 3- İnsanlar bilinçli bir şekilde yeni düşünme, hissetme ve davranış alışkanlıkları edinebilir. Sokrates'in ilk kez telaffuz ettiği bu düşünceler günümüzde yapılanmış birçok kavramın temelini atmıştır. Onun ilk olması, kimsenin daha önce incelemediği insan ruhu ve erdem konularını ilk kez dile getiren filozof olması onu ölümsüz ve unutulmaz kılmıştır. Hatta ölümüyle erdeme olan bağlılığını ispatlamış ve düşüncelerini baldıran zehriyle tarihe mühürlemiştir. Yontucu bu işlerden uzaklaştı. Hani şu durmadan yasaları tartışan, Yunanları büyüleyen adam, ince mantık yürüten, konuşanlarla dalga geçen alaycı, yarı attikeli, sinsi. Timon Silloi. Tüm insanların ruhları ölümsüzdür. Ama dürüst olanların ruhları hem ölümsüz hem de ilahidir. Kimse bile bile kötülük yapmaz. Bilgi insanın içinde ve iyidi. Demek ki tüm insanlar özlerinde iyilerdi. Kötü olmalarının tek sebebi cahillikleriydi. Şayet herkes kendi bilgisine ulaşabilse asla kötü olmayacaklardı. Hiç kimse isteyerek kötü ya da isteyerek iyi değildir. Hiç kimse gönüllü olarak şeytana uymaz ya da şeytansı davranışlarda bulunmaz. İyiliğe karşı şeytanı tercih etmek insan doğasında yoktur. Ve eğer birisi iki kötü arasında bir seçim yapmak zorunda kalırsa, hiç kimse daha az kötü olanı seçmek varken daha kötü olanı seçmeyecektir. Sokrates'e göre erdemli olmak ahlaklı olmaktır ve iyiliğin ve mutluluğun kaynağıdır. Peki iyi nedir? Diğer bütün iyilerden farklı olarak en yüksek iyi nasıl bir iyidir? Sokrates bu soruya bilgi en yüksek iyidir yanıtını vermektedir. Sokrates, bilgi erdemdir diyerek iyiliğin kaynağını bilgiye bağlamıştır. Sadece bir iyi vardır, bilgi ve sadece bir kötü vardır, cehalet. Tüm insanlar doğaları gereği mutluluğu ararlar. Dolayısıyla insanlar özleri itibariyle iyiyi, iyiliği isterler. Sokrates'e göre, iyi birey için yararlı, hayırlı olan ve bireyi mutlu kılan şey olduğundan, bir insanın kötüyü, kötü olan bir şeyi istemesi, kötü olan bir şeyin peşinden koşması olanaksızdır. Çünkü bu, mutsuz olmayı istemekle eş anlamlıdır. Ve mutsuz olmayı istemek de insanın doğasında olmayan bir şeydir. Sokrates'e göre, İnsanların sık sık kötü, zararlı ve değersiz bir şeyin peşine düştükleri olur. Ancak bu durum yalnızca onların bilgisizliklerinden kaynaklanmaktadır. Kötü olan bir şeyin peşinden koşan insan, onun peşinden o şey kötü olduğu için değil de kendisi onun iyi olduğunu düşündüğü için gider. Sonuç olarak Sokrates, kimsenin bilinçli olarak kötülük yapmadığını, yapıyorlarsa da bilgi eksikliğinden ötürü yaptıklarını söyler. Eylemde yanlışa düşme, kötülük ya da kötü olan bir şeyi yapma, kötü kader, günahkar bir doğanın ya da irade zayıflığının değil de bilgisizliğin sonucudur. Bugün özgür irade ve bilinçli yapılan seçimlere inandığımız için, Sokrates'in ahlak anlayışının temelini oluşturan bu tez zamanımızda paradoks olarak değerlendiriliyor. Cahil insan kendinin bile düşmanı iken başkasına dost olması nasıl beklenir? Ben kötülük olduğunu iyice bildiğim şeylerden korkarım. Ama iyi ya da kötü olduğunu kestiremediğim şeylerden ne korkar ne de sakınırım. Sorgulanmamış hayat, yaşamaya değer olmayan bir hayattır. Geleneksel değerlerin hüküm sürdüğü bir dünyada, geleneksel davranış kurallarının yeni oluşan düzene uyumları pratik anlamda zordur. önce 5. yüzyılda, Eski gelenekler yerini bir pazar ya da başar ahlakına, adalet güçlünün çıkarını olandır, insan her şeyin ölçüsüdür benzeri görüşlere bırakmaya başlamıştı. Sokrates'e göre bu koşullara oyan toplumsal atmosfer, insanlara neyin doğru neyin yanlış, neyin iyi neyin kötü olduğuyla, yani ahlaklılıkla ilgili bir takım yanlış fikirler aktarıyordu. Bu dönemin bozuk ya da yanlış koşullanması, Atinalılara sözde bir takım değerler, Yanlış iyiler aktarıyordu. İnsanların böyle yanlış koşullanmışlık içinde üyesi oldukları toplumun ve bağlı bulundukları kültürün tüm yaptırımlarını kabul ederek yaşaması Sokrates'e göre sorundu. Ruh ve akıl tarafından düzenlenmemiş böyle bir hayat Sokrates'in sorgulanmamış dediği hayattı. Bu hayatın içinde olanlar manevi gelişimin değil şan, şeref, zaferin peşinde koşmaktaydılar. Hedefleri kişiseldi. Ve toplum tarafından koşullandırılmışlardı. Aslında gerçekten ne istediklerini bilmiyor, toplumun gelenekleriyle üzerlerine yüklenmiş hedeflere ulaşmaya çalışıyorlardı. Ne yaptıklarını bilmiyor, ruhlarını görmezden gelerek mutluluğu kaçırıyorlardı. Yolları felakete gidiyordu, mutsuzluğa gidiyordu. Çünkü mutluluk ancak ve ancak manevi gelişimle ulaşılacak bir sondu kendilerini mutluluğa taşıyacak iyiyi ancak manevi gelişmişlikle görüp seçebilirlerdi. İşte Sokrates'in, Atinalıların cahillik içinde olduklarını söyleyerek onları uyandırma çabasına girmesinin temelinde bu görüş vardı. Her seferinde karşımdakinin bilgeliğini çürüttükçe orada hazır bulunanlar beni o alanda bilgi olduğumuz sandılar. Sokrates, Yunan felsefesinin kurucusu sayılır. Öyle ki filozoflar Sokrates'ten önce gelen pre-Sokratikler ve Sokrates'ten sonra gelen Sokratikler olarak sınıflanmıştır. O olmasaydı öğrencileri Platon ve Aristo olmazdı. Bu üçlü Yunan felsefesinin temelidir. İki sebepten ötürü Sokrates büyük bir filozof olarak kabul edilir. Birincisi, Sokrates'in sözlü geleneğe inandığı için yazılı eser bırakmadığı halde, Dönemin Shakespeare'i sayılan Platon sayesinde düşüncelerinin ustaca kağıda dökülmesi ve Yunan felsefesinin ilk kaynağını oluşturmasıdır. Böylece yazılı bir gelenek başlamış oldu. Sözlü geleneğe olan inancı sebebiyle kendini yazılı ifade etmeyen Sokrates için Bertrand Russell şöyle demiştir. İlgi alanında bulunan insanlar hakkında çok az şeyler biliriz. Aynı ilgiyi gören bazıları da vardır ki, onlar hakkında çok fazla şey biliriz. Sokrates'in durumu ise belirsizdir. Biz onun hakkında az mı yoksa çok mu bilgiye sahibiz bilmiyoruz. Bugün Sokrates'i sadece onun öğrencilerinin yazılarından tanıdığımız için Sokrates'i ne kadar doğru ne kadar özgün bildiğimizden emin değiliz. Felsefede bu olaya Sokrates problemi adını veriyorlar. İkincisi ise felsefenin nasıl ve ne için olması gerektiğiyle ilgili standartları koymuş olması, genelleme ve teorileri felsefeye katmasıdır. Koyduğu bu standartlar kesinlikle yüksek standartlardı. Sokrates, felsefi çözümlemelerinde beş farklı yapı kullanırdı. Her gerçeğe kuşkuyla yaklaşırdı. Yani kuşkuculuk ilk kullandığı yapıydı. Alçak gönüllülükle konuya yaklaşır, Geçici bir şüpheyle bilgiyi bulana kadar uğraşırdı. İkinci yöntemi konuşmaydı. Diyalogları sadece eğitim aracı olarak kullanmazdı. Doğruluğun ortaya çıkması için bir teknik olarak kabul ederdi. İnsanlar arasındaki fikir ayrılıklarının bizi daha evrensel bir doğruya götüreceğine inanırdı. İşte bu yöntemi zihinsel ebelik olarak adlandırmıştı. Zihninde tam şekil almamış bir fikri, sorularla şekillendirip gün yüzüne çıkarmaktı yaptığı iş. Öğrenmek eskiden bilinmiş bir şeyi yeniden hatırlamaktan başka bir şey değildir. Üçüncü yöntemi üzerinde konuşulan kavramların tanımlarının yapılmasıydı. Yaşadığı dönemde yoğun bir kavram kargaşasının hüküm sürdüğünü, bunun ahlak alanını da kapsadığını düşünen Sokrates, bilgeliğin, adaletin, cesaretin anlamının ne olduğu bilinmedikçe bilgece, adil ya da cesurca eğlenmekten söz edilemeyeceğini iddia ederdi. Çünkü aynı sözcükleri ya da kavramları kullanan insanlar bu sözcük ya da kavramlarla farklı şeyleri kastediyorlarsa eğer Sokrates'e göre bu insanların anlaştıklarını sanarak anlaşmadan konuştukları anlamına gelirdi ve sonuç kargaşadan başka hiçbir şey olmazdı. Sokrates işte bu kargaşayı sona erdirmek, insanlara ahlaki gelişmelerinde yol göstermek için bu yöntemi kullanırdı. Tartışmalarıyla evrensel değerlerin özünü ve gerçek anlamını ortaya koymaya çalışırdı. Böylece herkes konuştuğu kavramın ne olduğunu bilerek aynı parametrelerde fikir üretebilirdi. Sokrates doğru tanımlamaların oluşturulmasıyla gerçeğe daha kolay ulaşılabileceğini düşünürdü. Bilgi için kesin tanımlamalar zorunluydu. Ancak tanımlamalar tek başına bilgiyi oluşturmak için yeterli değildi. Bilgeliğin başlangıcı terimlerin tanımlanmasıdır. Dördüncü yapıda ortaya konan kavramları örneklerle işleştirir. Ortak deneyimlerin bulgularıyla onları sınardı. Buna tüme varım yöntemi de denirdi. Tam tersi de Sokrates'in beşinci felsefi yapısıydı. Örneklerden kavram tanımına gelirdi ki bu da tümden gelim yöntemiydi. Son iki yapı, Aristo'ya mantık konusunda ilham olmuş, onun ünlü gereklilik felsefesinin temelini oluşturmuştur. Platon'un diyalektik bakışını yaratan da bu iki farklı yaklaşım yöntemiydi. Sofislerle anlaşabilirsin Euclides ama insanlarla asla. Sokrates bu yöntemlerle karşısındakinin bilinen alel acele biçimlendirilmiş fikirlerini ortadan kaldırır. Bununla gündelik yaşamda her gün karşı karşıya gelinen durumların aslında algılandığı gibi olmayabileceğini gösterir. Kısenepo'nun çok bilinen bir örneği Sokrates yönteminin temel niteliklerini açıklayacaktır. Sokrates, Eutidemus isimli genç bir adamın Büyük bir politikacı ve devlet adamı olmak istemesini itiraf ettirecektir. Sokrates ona bu isteğini yerine getirebilmesi için önce yalnızca bir birey olmaya çalışmasını salık verir. Genç adam zaten öyle olduğunu düşünmektedir. Aralarında şöyle bir konuşma geçer. Fakat doğruluk için uygun ürünleri olan belirli eylemler de olmalı. Diğer işlevler ve yetenekler için de aynı şeyin geçerli olduğuna kuşku yoktur. Bu eylem ve ürünlerin ne olduğunu söyleyebilirsiniz öyleyse değil mi? Tabii ki söyleyebilirim ve adaletsizliğin ürünlerini de söyleyebilirim. Çok iyi. Öyleyse doğrulun ve adaletsizliğin ürünlerinin ne olduğunu iki karşıt sütun şeklinde yazalım. Şimdi yanlışlık nedir? Onu hangi sütunda belirleyebiliriz? Tabii ki adaletsizlik sütununda. Ya kandırma? ''Aynı sütunda ya hırsızlık, o da öyle, ya kölelik?'' ''Evet, bunların hiçbiri doğruluk sütununda yer alamaz. Neden, bu duyulmamış bir şey mi olacaktır?'' ''Bir generalin ülkesinin bazı düşmanlarının olduğunu ve büyük bir yanlışlık yaptığını varsayın. Eğer düşmanlarını yakalatıp hapsederse bu yanlış mıdır?'' ''Kesinlikle değil.'' Ya düşmanlarının iyi yanlarını kullanır ya da bir taktikle onları kandırırsa bu davranışlara ne dersiniz? Tabii ki onlar haklıdırlar. Fakat ben sizin kandırdığınız ya da arkadaşınızı kullandığınızdan bahsediyorum. Öyleyse bazı durumlarda aynı eylemi her iki sütunda da değerlendirmek gerekecekleri değil mi? Ben böyle düşünüyorum. Şimdi aynı taraftaki insanlardan örnek verelim. Bir generalin emri altındaki ordunun moral açısından çökmüş olduğunu ve düzensiz bir yapıda bulunduğunu düşünelim. Onun askerlerine erzağan gelmek üzere olduğunu söylediğini farz edelim. Onları kandırarak buna inanmalarını sağlamıştır. Böylece onların cesaretlerinin kırılmasını önlemiş olur. Bu da zaferin kazanılmasını sağlayacaktır. Birinin dostlarını kandırması hakkında ne dersiniz? Bunu da doğruluk tarafında değerlendirebilir miyiz? Ya da bir çocuğun ilaca gereksinimi olduğunu düşünelim. Ancak ilaç kullanmayı kabul etmemektedir. Babası oğlunu ilacın hoş bir şey olduğuna inandırarak onu kandırmış ve ilacı içmesini sağlamış olsun. Böylece çocuğun yaşamını kurtarmıştır. Bu kandırma hakkında ne dersiniz? Bunu da doğruluk sütununda yazabilir miyiz? Ya da bir arkadaşımızın umutsuz bir delilik hastalığına yakalandığını farz edin. Ve bu kişinin elinden kendisini öldürme olasılığına karşı hançerini çalmış olun. Bu hırsızlık hakkında ne söyleyebilirsiniz? O da aynı sütüne konabilir mi? Ancak dostların aldatılmaması gerektiğini düşündüğünüzü sanıyordum. Fakat şimdi size sormak istediğim başka bir nokta var. Adalete muhalefet eden birinin tamamıyla doğruluktan uzaklaştığını söyleyebilir misiniz? Doğrusunu söylememi isterseniz Sokrates... Yanıtlarım artık güvenim kalmadı. Daha önce zihnimde tasarladığım her şeyin karşıtıyla karşılaştım. Sokrates burada örneklerden yola çıkarak bir kavramın tanımına ulaşmaya çalışmaktadır. Örnekleri genellikle negatiftir. Böylelikle tanımın kapsamını genişletme olanağını yakalar. Yukarıdaki konuşma kuşkuyu Diyaloğu, bir kavramı konu almayı ve örneklerle eşleştirerek bir tanıma varmayı açıkça göstermektedir. Diyalog başlı başına bir zihine belidir. Örneklerden tanıma ulaşmak tüme varım yöntemidir. Tam tersini yaptığı ve kavramdan örneklere geçtiği tümden gelim tartışmaları da vardır. İşte Sokrates'in ünlü yöntemi budur. Haksızlığa uğramak, haksızlık yapmaktan iyidir. Hayret etmek bir filozofun hissidir ve felsefe hayret etmekle başlar. Hangisini yaparsan yap pişman olacaksın. Sokrates'in sosyal hayatta kendisine yapılan eleştirilere verdiği cevapları, uysuz ve geçimsiz olduğunu söylediği karısıyla kavgaları ve ona verdiği yanıtları meşhurdu. Sokrates'in tüm günahıyla kaylaka Gora'da dolanıp konuşmasına kızan karısı sürekli kavga çıkarırdı. Tüm bu kavgalarda şiddetten uzak duran Sokrates, mizahi ve alttan alan tavırlarıyla kişiliğini sergilerdi. Bir gün karısı kısan tipe yine çok sinirliyken Sokrates'e sövgüler yağdırdı. Ardından da üstüne su döküp ıslattı. Bunun üzerine Sokrates kendilerini seyreden kalabalığa dönüp, sanpenin gürledikten sonra yağdığını söylemiyor muydum dedi yine bir gün kısaantipenin sövgülerini dayanılmaz bulan Alkibiades'e ben alıştım dedi Tıpkı hiç kesilmeyen bir makara sesi dinler gibi Peki sen kas sesine dayanabiliyor musun diye sordu Beliki ama onlar bana yumurtluyor ve yavruluyor deyince bana da kısaantipe çocuk doğuruyor diyerek karısının kıymetini vurguladı Kusan tipe Agora'da onun üstünden harmanesini çekip çıkarınca yakınları onu elleriyle cezalandırmasını istediler. Bunun üzerine Sokrates, Zeus hakkı için dedi. Biz yumruk yumruğa dövüşürken siz de haydi Sokrates göster kendini Kusan tipe diye bağırmak mı istiyorsunuz? diyerek halkın kışkırtmasına uymadığı gibi onları uyarmaktan da çekinmedi. Tıpkı binicilerin azgın atlarla bir arada oldukları gibi kendisinin de huysuz bir kadınla yaşadığını söylerdi. Nasıl ki onlar boğazgın atları zapt ettikten sonra ötekilerinin hakkından kolayca gelirler, ben de kısan tipeyle yaşayarak öteki insanlarla daha kolay geçiniyorum diyerek, hayatının en büyük eğitimini karısından aldığını dile getirirdi. Karısının huysuzluğunu bilen gençlerden biri bir gün Sokrates'e evlilikle ilgili bir soru sordu. Soru şuydu, ''Bir insan evlenmeli midir, evlenmemeli midir?'' Sokrates gülerek yanıt verdi. ''Hangisini yaparsan yap pişman olacaksın.'' Kadın erkekle bir kez eşit hale getirildi mi artık ondan üstün olur. Kendisiyle alay edenlere tepeden bakabiliyor, yalın yaşam biçimiyle övünüyor, eski ve yırtık bir harmani giyiyor, yalın ayak dolaşıyor Kimseden ders parası almıyordu. Onun için en zevkli yemek katıksız yedi ekmekti. En zevkli içki de bir sonrakini beklemeden içtiği içkiydi. Değersiz insanlar sadece yemek ve içmek için yaşarlar. Değerli insanlar ise sadece yaşamak için yer ve içerler. Çok az şeye gereksinim duyuyordu. Bu yanıyla da tanrılara olabildiğince yakındı. Agora'daki malların çokluğuna bakıp, ''Gerek duymadığım ne çok şey var'' derdi. İmbin, ''Gümüş sofra takımları ve Erguan giysiler yaşamda değil, tragediyada işe yarar'' dizelerini sıkça dile getirirdi. Onun bu küçümseyici ve kendini beğenmiş yanını Aristofanes de şu sözleriyle belirtir. ''Çünkü yollarda kurumlana kurumlana yürüyor ve insanlara yan bakıyorsun. Yalın ayak dolaşıp birçok acıya katlanıyor ve bize çalım atıyorsun.'' İnsanın sahip olduğu serveti bir çırpıda sayıp dökmesi, buna karşılık sahip olduğu dostlarının adlarını söyleyememesi konusunda ne tuhaf derdi. Dostluk konusunda işte böyle umursamaz idiler. Çok para verip turfanda sebze meyve alanların bunları zamanında alabilecekleri günlere erişme umutlarının olmadığını söylerdi. Gençlere özgü erdemin ne olduğu sorulduğunda aşırı gitmemek diye yanıtlar, İnsanın bir toprağı ölçerek alacak ve satacak kadar geometriden anlaması gerektiğini söylerdi. Tok gözlülük doğal zenginliktir. Lüks ise yapay yoksulluk. İnsanın bilmediği bir şeyi öğrenmesinin tuhaf olmadığını, yaşın bir engel teşkil etmediğini söyleyerek ileri yaşta lir çalmasını öğrendi. Sık sık dans eder, bu tür hareketleri beden sağlığı için yararlı bulurdu gençliğinde beden eğitimiyle uğraştığından güçlüydü. Kendi vücudunun güç ve güzellik potansiyelini görmeden yaşlanmak ne büyük bir körlüktür. Bir daimonun kendisine geleceği gösterdiğini söylüyordu. Daimonu, içinde ortaya çıkan, yalnızca ona özgü olan ve olumlu bir şey önermemekle ya da kendisini belli bir şeye yöneltmemekle birlikte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 Meletos'un suçlamasında bununla alay ettiğini de bilirsiniz. Bir tür ses olan bu işaret bana çocukluğumda gelmeye başlamıştı. Bu ses hep beni göreceğim işlerden alıkoyar ama hiçbir zaman yap diye emretmezdi. İşte beni politikaya girmekten alıkoyan da budur. Plato'nun yazmış olduğu Sokrates'in savunmasında da sıkça Sokrates'in daimonundan bahsedilir. Sokrates, yargılandığı mahkemede başına gelen suçlamanın, daha da fenası idam cezasının kötü olmayacağını, çünkü daimonun kendisine bunu işaret etmediğini şöyle anlatır. Ey yargıçlarım! Çünkü ancak sizlere gerçekten yargıç diyebilirim. Size gerçekten şaşılacak bir olayı anlatmak istiyorum. Şimdiye kadar gündelik işlerde bile kötü ya da yanlış bir iş yapma tehlikesi karşısında İçimden gelen tanrısal bir ses beni alıkoyuyordu. Şimdi de gördüğümüz gibi herkese göre belki de kötülüklerin en kötüsü ve en sonuncusu başıma gelmiştir. Oysa sabahleyin evimden ayrılırken de mahkeme karşısına çıktığımda da burada söz söyleyeceğim anlarda da Tanrı'nın sesi beni durdurmamıştı. Başka durumlarda birçok kez söz söylememe engel olurken Bugün bu konu üzerinde söylediğim ve yaptığım şeylerin hiçbirinin önüne geçmedi. Bu susmanın anlamı nedir? İşte size bunu söyleyeceğim. Kuşkusuz bu başıma gelenin iyilik olduğuna ve ölümün bir kötülük olduğuna inananlarımızın yanıldıklarının bir göstergesidir. Çünkü iyiliğe değil kötülüğe doğru gitmiş olsaydım her zamanki uyarı sanırım beni durduracaktı. Endişelerinizden kurtulmak istiyorsanız, yaşamaktan en çok korktuğunuz şeyin bir gün başınıza geleceğini kabul edin. Kimse beceremeyeceği ticarete atılmaz. Ama herkes ticaretlerin en zoru olan hükümet işine gözünü bile kırpmadan girmek ister. Sokrates, politikaya dair eleştiri yapmaktan kaçınmamış ve demokrasiye yönelik düşüncelerini açıklıkla ifade etmiştir en yönetim biçimini tarife çalışmış, devleti ve kurallarını vatandaşlığı kavram olarak tarif etmeye uğraşmış, devletin ve polisin moral görevlerinden bahsetmiştir. Sokrates'e göre polis veya kent devletinin varlık nedeni sadece yurttaşlarının hayatlarını güvence altına almak değil, onların mutluluğa erişebilmelerini mümkün kılmak, ahlaki iyi bir yaşam sürmelerini sağlamak ve yurttaşlarına iyi bir hayat temin etmektir. Aynı zamanda bir eğitim kurumu olan polis, yurttaşlarını gerçek mutluluğa eriştirmekle, onları ruhlarına özen gösteren iyi insanlar haline getirmekle mükelleftir. Devlete düşen, yurttaşlarını özellikle manevi yönden geliştirmek, onları kendi iyi telakkisine göre erdemli varlıklar haline getirmektir. Sokrates, polis ya da devlet ile vatandaş arasında yasaların çerçevesini çizdiği bir sözleşme olduğunu söyler. Bu sözleşmeyle kaderini, sosyal sistemini, bütün hayatı boyunca üyesi olduğu topluluk ya da cemaate bağlı kılmış olan yurttaşın başına buyruk hareket etmemek gibi bir yükümlülüğü vardır. Sokrates, söz gelimi kendisinin Atina devletiyle bir sözleşme yaptığını, bu sözleşme uyarınca devletin koruması, güvencesi ve rehberliği altına girdiğini, doğmuş olduğu Atina'da polisin medeni hukukuna göre yurttaş olduğunu, onun eğitim sistemine göre yetiştirilip eğitildiğini söyler. Dolayısıyla Sokrates diğer yurttaşlar gibi kendisinin de Atina devletiyle yasalarının eseri hatta kölesi olduğunu kabul eder. Bireyin iyiliği, moral gelişimi ve kendisini gerçekleştirip potansiyelini hayata tam olarak ve doğru geçirmesi için var olan, varlık sebebi iyilik ve adalet olan devletin ve hukukun kötü olmayacağını iddia eden Sokrates açısından sorun,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 Devlet adamı değil, yalnızca yurttaş olarak kalması gerekiyor. Sokrates, son olarak devletin yönetim sanatında uzman olmayanlar, yani herkes tarafından temsil edilmesine, yasaların, gerçek adaletin, hayatın amacının ne olduğunu bilmeyen, gerekli felsefi bilgelikten yoksun sıradan insanlar tarafından uygulanmasına karşı çıkar ve demokrasiyi şiddetle eleştirir herhangi bir zanaat ya da meslekte ustalık veya uzmanlığın kişiye kendi alanı dışındaki konularda hüküm verme hakkı kazandırmadığını savunur ve Atina'da demokrasinin en büyük sıkıntısının bu olduğunu söyler. Atina'nın geleceği, herkesi ilgilendiren politik kararlar tartışılır ve alınırken, önemli projeler ve politikalar belirlenirken köleler ve kadınlar oy kullanamazdı, özgür her Atina yurttaşının aynı ya da eşit oy hakkına sahip olmasına, ve Atina demokrasisinin temelindeki politik konularda her kimsenin görüşünün bir diğeri kadar iyi olduğu düşüncesine karşı çıkar. Buna göre, mesleki teknik bilgiye ihtiyaç duyulan konularda işin uzmanlarını çağırıp onların bilgisine başvuran Halk Meclisi'nin iş devletin yönetimine, Atina'nın istikbaliyle ilgili kararların alınmasına gelince inşaatçı, ayakkabıcı, tüccar, kaptan, zengin veya yoksul herkesi dinleyip Kararı gerekli bilgi ve uzmanlıktan yoksun bu insanların oylarıyla alması Sokrates için çok anlamsızdı. Her insan gerek doğası gerekse aldığı eğitimle bir iş ya da mesleğe uygundu. Dolayısıyla politik meselelerle ilgili bu konuda eğitilmiş ve doğası gereği yetenekli kişilerin karar alması gerekliydi. Tıpkı diğer mesleklerde olduğu gibi. O işte bu inancı nedeniyle, Özgür Yunan yurttaşların politik kararlara doğrudan katılmalarına hayatı boyunca karşı çıktı. Çünkü politik ona göre aynen kaptanlık, mimari, ayakkabıcılık gibi bir sanattı. Dolayısıyla bilgiden yoksun çoğunluğun veya meclise kura ile seçilmiş görevlilerin kararlarıyla hayata geçirilecek demokratik bir yönetim bir sanat olan siyasetin ne özüne veya ruhuna ne de amacına uygun düşerdi. Sokrates burada şöyle akıl yürütüyordu. Ağır bir hastayı ameliyat etmek gerektiğinde onu herhangi bir kimseye bırakmaz, cerrahı kura ile seçmeyiz. Takımımızı temsil edecek bir atlete ihtiyaç duyduğumuz zaman söz konusu sporcuyu kura ile belirlemeyiz. Bir yerden bir yere gemiyle seyahat etme durumunda olduğumuz zaman geminin kaptanı ya da dümencisini kura benzeri usullerle gelişi güzel bir biçimde seçmeyip İşin uzmanını, bu sanatın eğitimini almış olanı ararız. Bu Sokrates'e göre, devlet gemisini yüzdürecek kaptan için daha da fazla geçerliydi. Devlet yönetimi, baştan sona tam ve gerçek bilgiye bağlı bulunan, bu yüzden mutlak bir disiplini gerektiren ciddi bir işti. Ona göre, böyle bir bilge hükümdarın yönetimi, yurttaşların bilinçli ve istemli bir sözleşmeyle bağlandığı, Özgürlük ve mutluluğun temin edilip korunduğu bir hukuki düzene sahip ve yasanın üstünlüğüne dayalı bir yönetim olmalıdır. Sokrates'in tanım veya işaretlerinden bunun anayasal monarşi veya aristokrasiye işaret ettiği açıktır. İleride öğrencisi Platon bu konuyu derinlemesine irdeleyip devlet adlı eserinde halkı yetkinliklerine bağlı olarak kaslara ayırarak sorunu çözmeye çalışmıştır. Devleti yazan her ne kadar Platon ise de bu eserin babası Sokrates'tir. Bir yargı niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca karar vermelidir. Bütün insanların en bilgisi Sokrates'tir. Bu kehanetin yapıldığı günden sonra Sokrates bilginin peşine düştü ve büyük bir düşman çevresi kazandı.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 Yurttaş olsun, yabancı olsun, bilge sandığım kimi bulursam konuşup soruyorum. Bilgi olmadıklarını anlayınca da, Tanrı sözüne hak vererek bilgi olmadıklarını kendilerine gösteriyorum. Bu iş bütün zamanımı alıyor. Sonunda Anitos, Sokrates'in alaylarına dayanamayıp, önce Aristofanes ve çevresini ona karşı kışkırttı, sonra da Melitos'u dinsizlik ve gençlerin ahlakını bozma suçlarından ona karşı dava açmaya ikna etti.'' Böylece Melitos suç duyurusunda bulundu. Suçlamayı Poliuktos okudu. Suçlama konusunu hazırlayan Hermipos'a göre Sofis Polikrates, başkalarına göre Anitos idi. Tüm hazırlıkları yapan da demagog Likon oldu. Yeminli suçlama şöyleydi. Pitos demosundan Melitos oğlu Melitos, Alopeke demosundan Sopironiskos oğlu Sokrates hakkında bu suçlamayı yaptı ve yemin etti. Sokrates devletin inandığı tanrılara inanmamakla ve başka bir takım tanrılar getirmekle suç işlemektedir. Ayrıca gençlerin ahlakını bozmakla da suçludur. İstenen ceza ölüm. Sokrates böylece baş kaldırmaya katıldığı, başkalarını baş kaldırmaya zorladığı için değil, serbest düşündüğü, eski düzenin temellerini sarstığı için ölüme mahkum oldu. Bunun üzerine filozof Lysias, Sokrates için güzel bir savunma hazırladı. Yazıyı okuyan Sokrates, ''Güzel bir konuşma Lysias'' dedi. ''Ama bana göre değil.'' Lysias, ''Konuşma güzelse nasıl sana göre değil?'' diye sorunca, ''Güzel harmaniler ve sandallar da bana uygun değil.'' diye karşılık verdi. Savunmasını kendi bildiği gibi yapacağını söyledi. ''Sizden yalnızca şunu dileyeceğim.'' Kendimi savunurken öteden bir alışık olduğum gibi konuştuğumu, Agora'da, Sarraf tezgahlarında ve benzeri yerlerde nasıl konuşuyorsam burada da öyle konuştuğumu görürseniz şaşmayın. O yüzden de sözümü kesmeyin. Çünkü ben yetmişimi aştığım halde ilk kez yargıç huzurunda bulunuyorum. Bu yerin diline tümüyle yabancıyım. Bunun için... Bir yabancının ana diliyle kendi yurdunun geleneklerine göre konuşmasını nasıl doğal karşılarsanız, beni de tıpkı bir yabancı sayarak alışık olduğum gibi konuşmama izin verin. Savunmasını kendi yöntemlerini kullanarak yaptı. Alttan almadı. Davanın bir yalan üzerine kurulu olduğunu defalarca sorgulama yöntemiyle ortaya çıkardı. Çünkü Sokrates inançsız değildi. Ahlaksızlıkla suçlanabilecek en son insandı. Erdemli yaşamak onun için en önemli hedefti. Yaşam o kadar düzgündü ki Atina'yı defalarca etkisi altına alan veba salgınında tek hastalanmayan kişi Sokrates'ti. Herkesi içindeki Erdem'i bulmaya çağıran bir kişi nasıl olur da ahlaksız olabilirdi? Atinalar, insanları öldürmekle herkesi kötü yaşamınızı kınamaktan alıkoyacağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bu olası bir kaçış yolu bilinen bir kaçış yolu değildir. En kolay, en soylu yol başkalarını hiçbir şey yapamayacak hale getirmek değil, kendinizi yüceltmektir. Ölümden ya da ölüm cezasından hiç korkmadı. Kendine verdiğimine inancı o kadar yüksekti ki savunmasını en korkusuz şekilde yaptı.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 Yargıçlarım, asıl sorun ölümden sakınmak değil, haksızlıktan sakınmaktır. Çünkü kötülük ölümden daha hızlı koşar. Ben yaşlı ve ağır olduğumdan bana yavaş koşan ölüm yetişti. Oysa beni suçlayanlar güçlü ve çevik olduklarından onlara da çabuk koşan kötülük yetişti. Şimdi ben tarafınızdan ölüm cezasına, onlar da gerçek tarafından kötülüğün ve haksızlığın cezasına çarptırılarak ayrılıyoruz. İnsanları öldürerek yaşadığınız kötü hayatın kınanmasından kurtulacağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bu ne çok mümkün ne de şerefli bir kaçış yoludur. En kolay ve en asil yol başkalarını susturmak değil, kendinizi mümkün olduğunca iyileştirmektir. Beni ölüme mahkum edenler için söyleyeceğim son söz budur. Ey beni mahkum edenler! Size bir kehanetimi söylemek isterim.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 Eğer varsıllık konusunda ya da başka herhangi bir şey konusunda erdem için olduğundan daha fazla kaygı gösterirlerse ya da eğer gerçekte birer hiçken bir şeymiş gibi davranırlarsa, sizden onları cezalandırmanızı, benim sizlere sıkıntı verdiğim gibi onlara sıkıntı vermenizi isteyeceğim. O zaman uğruna kaygı duymaları gereken şeyle kaygı duymadıkları için, gerçekte bir hiçken bir şey olduklarını düşündükleri için, benim sizleri azarladığım gibi siz de onları azarlayın. Eğer bunu yaparsanız hem ben hem de oğullarım sizden hakça davranış görmüş olacağız. Ayrılma saati geldi ve kendi yollarımıza gidiyoruz. Ben ölmeye, siz yaşamaya. Hangisinin daha iyi olduğunu yalnızca Tanrı bilir. Duruşma sırasında Platon Sokrates'i savunmak için kürsüye çıktı ve kürsüye çıkanların en genci olarak ''Sayın Yargıçlar'' diye konuşmaya başlayınca ''Yargıçlar'' in aşağı in'' diye bağırarak onu kürsüden indirdiler. Tüm mahkeme Sokrates'i suçlu bulmak için organize edilmişti. Aslında Sokrates'in ölümünü kimse istemiyordu. Amaç sadece bu yaşlı ve geveze adama bir gözdağı vermekte. Ancak Sokrates o kadar inatçı ve dürüsttü ki bu oyuna gelmedi. Para cezasını ve sürgünü reddetti. Kendisini serbest bırakırlarsa sokaklarda insanlarla konuşmaya devam edeceğini, felsefesinden vazgeçmeyeceğini belirtti. Susmaktansa ölmeyi tercih edeceğini, gerçekleri konuştuğu için kendisine ceza değil bir ödül verilmesi gerektiğini söyledi. Ben bir siyaset adamı olmak için fazla dürüst olduğumu düşünerek size ve kendime iyilik etmeme engel hiçbir yola sapmadım. Tam tersine, hepinize iyilik etmemi olanaklı kılan bir yola girdim. Herkesin kendini düşünmekten, kendi işlerinin peşinde koşmaktan önce erdemi, bilgeliği araması gerektiğini, devletin sırtından geçirmeye bakmazdan önce devlete bakması gerektiğini sizlere kabul ettirmeye çalıştım. Böyle bir kimseye ne yapılır? Atinalar, herhalde ona bir ödül vermek gerekirse iyi bir şey verilmeli ve bu ona yakışır bir şey olmalıdır. Sizi yetiştiren, sizi aydınlatmak için işini gücünü bırakmayı her şeyden üstün gören yoksul bir adama yakışan ödül ne olabilir? Atinalılar, ona Britaniyonda beslenmekten daha yakışan bir ödül verilemez. Sonra da ekledi. Yaptığım hizmetlerin karşılığında Britaniyonda iyi piçme cezasına çarptırılmayı öneriyorum. Bu söz yargıçları çileden çıkarmaya yetti. Bu büyük bir küstahlıktı. Affetmeye çalıştıkları adam herkesin önünde kendileriyle dalga geçiyordu. Öfkelerine engel olamadılar ve 80 oy daha ekleyerek onu ölüme mahkum ettiler. Böylece Sokrates 275 oya 281 oyla ölüme mahkum oldu. Ölüm korkusu gerçekte bilgi olmadığın halde kendini bilge sanmak değil midir? Bilinmeyeni bilmek savı değil midir? İnsanların korkularından en büyük kötülük saydıkları ölümün en büyük iyilik olmadığını kim bilir? Bilmediğimiz bir şeyi bildiğimizi sanmak gerçekten utanılacak bir bilgisizlik değil midir? Yargılandığı mahkemeden idam kararı çıkınca, Atinalılar seni ölüme mahkum ettiler diyene, doğa da onları diye karşılık verdi Sokrates. Karısının haksız yere ölüyorsun demesi üzerine, ''Yoksa sen ölümü hak etmiş olmamı mı isterdin?'' diye yanıt verdi. Erdem'e ve bilgiye olan inancı o kadar kişiliğine işlemişti ki kanunlara ve devlete asla karşı gelmedi. Zindandan kaçması mümkünken kaçmaya razı gelmedi. İyi bir vatandaşın devletin kurallarına uyması gerektiğine inandığı için cezasına asla karşı gelmedi. Onun için gözyaşı dökenleri azarladı.'' Zincire vurulmuş haliyle en güzel konuşmaları yaptı. O kendine yeten ve saygın bir insandı. Baldıran zehri içerek ölmesine karar verilmişti. Bu kararı geciktirmedi. Platon, Sokrates'in savunmasında olayı şöyle anlatır. ''Hadi Kriton, dediğini yapalım adamın. Getirsinler zehri hazırsa, değilse söyle de etsinler. O zaman Kriton ''Evet ama'' dedi. Güneş daha batmadı sanıyorum. Dağların üstünde olacak. Hem sen de bilirsin ki, çokları zehri geldikten çok sonra içerler. Daha önce güzel yemekler yer, şarap içerler. Bazıları isterse dilediğiyle sevişir bile. Madem vakit var, acele etmesen de. "Kriton" dedi Sokrates. "O adamlar böyle yapmakta haklıdırlar. Çünkü bununla bir şey kazandıklarını sanırlar. Bense yapmamakta haklıyım." Çünkü bir şey kazanacağımı sanmıyorum. Zehri biraz daha geciktirmekle kendi kendime gülünç olurum. Hayata boşuna yapışıyorum. Tükenmek üzere olan her şeyi tutmaya çalışıyorum diye. Hadi hadi dediğimi yap, boyuna karşı koyma bana. Böylece Sokrates insanların arasından ayrıldı. Ama kehaneti gerçekleşti. Atinalılar çok geçmeden pişman oldular ve palaisalarla cinasyonları kapattılar. Bazı kimseleri sürgüne yolladılar. Melitos'u da ölüme mahkum ettiler. Sokrates'i Lysippos'un eseri olan ve Pompeyo'na yerleştirdikleri tunç bir heykelle onurlandırdılar. Herakleyyalılar, Anitos'u aralarına geldiği gün sürgüne yolladılar. Yaşam hakkında konuşan ve filozoflar için de ölüme mahkum edilerek ölen ilk filozof odur. Asıl sorun ölümden sakınmak değil haksızlıktan sakınmaktır. Çünkü kötülük ölümden daha hızlı koşar.